Bir babanın dört çocuğu var, üçü kız, biri erkek. Aklı başında ve sağ iken diyor mallarının tamamını oğlunun üzerine yapması, ona bağışlaması caiz midir? Hem ahlaki boyuttan hem de fıkhi boyuttan düşünelim hocam. Genel bir prensip olarak şunu ifade edelim ki bir insan sağlığında malları üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilir. İsraf etmemek kaydıyla yani dinin açıkça haram kıldığı yollardan biri üzerinden gitmemek kaydıyla malında dilediği gibi tasarruf eder. Yani kısacası satabilir, değiştirebilir, hibe edebilir veya hiçbir şey yapmaz ölür gider. Bu dört yoldan herhangi birini tercih edebilir ancak... Mal sahibi olan bir insanın az veya çok miras bırakmak durumunda olan bir insanın çocukları arasında fitneye, sürtüşmeye, gelecek hayatlarının e, huzursuzluk içerisinde geçmesine sebep olacak tavır ve davranışlardan sakınması lazım. Bir insan söz gelimi A şahsı ölümünden evvel çok da faydasını görmediği çocuklarına ceza vermek ister malından mirasından mahrum etmek ister. Ama İslam hukukunda e, mirastan mahrum etmek diye bir şey yok. İslam hukukunda, miras hı hı. hukukunda ben filancaya mal bırakmıyorum deme hakkına sahip değil. Çünkü e, İslam inancına göre Kişinin üzerindeki mal emanettir. Kendi bedeni de kendisine emanettir. Mülkün sahibi Allah'tır. Malın sahibi Allah'tır. Emanet olarak sen onu taşıdın hayatın boyunca. Ruhunu teslim etti mi mal sahibine döndü. O zaman onu sahibinin gösterdiği şekilde taksim etmek geride kalanlara düşer. Dolayısıyla bu benim malımdır. Ben filanca filanca filanca mirasçılarımı reddediyorum diyemeyeceğine göre bu insan kendine bir çıkış yolu arar da sağlığındayken malını satıp elden çıkarırsa yahut çocuklarından bir tanesinin üzerine tapularsa, verirse, hibe ederse, evet. diğerlerini açıkta bırakırsa ne olacak? Baba bazı çocuklarına şu veya bu sebeple mahrumiyet cezası vermiş oluyor. Bu çocuklardan ne kadar ilgisizlik görmüş olursa olsun bir babanın başvurması gereken yol bu olmamalıdır. Şöyle durumlar var yalnız. Mal sahibi diyor ki ölecek olan insan mirasçı, baba, anne neyse ben çalıştım helalinden kazandım. Hayatım boyunca çalıştım. Çocuklarıma da elinden, elimden geldiğince İslami bir anlayış vermeye çalıştım. Ama çocuklarım beni dinlemediler. Allah'ın yolunda olmadılar. Ben şimdi bu helalinden kazandığım malı bunlara bırakıp da Allah'ın yasak ettiği yollarda yemesine gönlü benim razı olmaz. Hiç olmazsa hiç olmazsa cazımla kazandığım bu parayı topluma hizmet edecek bir cihete vereyim hem o toplum faydalansın ben de Allah belki onun damına bir sevap yazar. Bu Sadaka icadiye bir Bu bir önceki örneklere çok benzemez. Hı. Evet her iki halde de arkada bıraktığı çocuklar ona kızarlar ama burada niyet meselesi vardır. Birini birilerini kıskandığı için değil Allah'ın emrinin çiğnenmesini kıskandığı için bu davranışta bulunmuştur. Bu ayrı bir şeydir. Hmm. Her şeye rağmen yine de e, aile reislerinin, annelerin, babaların, dedelerin neyse çocuklarını e, böyle mal ile, miras yoluyla terbiye etmeye kalkmaları, hayatlarındayken böyle bir niyet taşımaları çok İslami hikmete uygun değil tedbirlerini almalı. Mal üzerinden çocuklarının kavga etmelerine sebep olacak yolları açmamalı. Mümkünse hayatındayken mallarını taksim etmeli. Ondan sonra öbür dünyaya göçüp gitmeli. Mümkünse diyorum yoksa bu ama çocuklar kendi aralarında çok güzel anlaşacaklar. Malı taksim edeceklerse hayır dilediği gibi kullansınlar. Mesele şu özet olarak İnsan malını çocuklarından birine verirse haram işledin dedin de diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz evet. Ama doğru yaptın mı? Hayır doğru yapmadın. Doğru değil. Evet.